İlk vahiyin öğrettikleri Enes Yelgün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uzun yıllardır yaşadığı susuzluğu giderecek kaynağı 40 yaşında Hira Mağarası'nda bulmuştu. Artık karanlıkları aydınlığa çevirecek bir yol göstericisi vardı. Fakat bu sorumluluk herkesin kaldırabileceği bir yük değildi. Sonuç itibariyle hayatın her alanını kuşatacak büyüklükte bir nimetin elde edilebilmesi ona kavuşma sırasında karşılaşacak zahmetleri de büyütüyordu. Daha vahiyin ilk anlarında dahi bu apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştı. Buhari ve Müslim'de hem Aişe annemizin hem de Allah Resulü'nün dilinden dinlediğimiz ilk vahiy hadisesi içerisinde birçok önemli noktayı barındıran bir rivayettir. Şimdi tek tek o noktaların üzerinde durmaya çalışalım. A- Cahiliye toplumu, Selim Fıtrat'ın bir numaralı düşmanıdır. Allah Resulü'nün Risalet öncesi hayatından kesitler sunan Siyer kitaplarının hemen hemen hepsinde şu tip rivayetlere rastlamak mümkündür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem putlardan nefret eder ve bunu ihsar ederdi. Cahiliye toplumunun ahlaksızlıklarından uzak durur ve bunları eleştirirdi. Zulme karşı mazlumların yanında olurdu. Bu tür rivayetleri çoğaltmak mümkündür. Tüm bu ve benzeri rivayetleri Allah Resulü'nün Selim fıtratının cahiliye yaşantısına verdiği doğal tepki olarak okuyabiliriz. Fakat zaman geçtikçe cahiliye toplumunun daha da azgınlaşması, Buna karşılık Allah Resulü'nün bunları defedecek bir yol haritasını bilmemesi, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem yalnızlığa sevk etmiş ve bir nevi Hira mağarası'na hicret etmiştir. Bu küfür toplumlarında yaşayan Müslümanların hepsinin karşılaşacağı kaçınılmaz bir sondur. Öyleyse mümin fertler, içinde bulundukları cahiliyeye kendilerini kaptırmamak için rahmani tedbirleri öğrenmeli ve hemen hayata geçirmelidir. Atılan adımlar sürekli muhasebe edilmeli ve teyakkuz halinde olunmalıdır. Hayata geçirilmesi gereken tedbirlerin başında da cahiliye bataklığında boğulmamak için adacıklar oluşturmak gelir. Özellikle emri bil maruf, Nehi anil münkerin tavizsiz ve usulüne uygun bir şekilde uygulandığı, itikat ve menheç esaslı, birbirlerine güvenen sadık insanların bulunduğu ortamlar çoğaltılmalı ve bu ortamlara dahil olunmalıdır. Yalnız olan ferdin hata yapma oranı çok yüksek, hatasını fark etme ve onu düzeltme oranı da oldukça düşüktür. O yüzden İslam üzere olan fıtratlarımızı olduğu hal üzere muhafaza edebilmenin en önemli yolu Müslümanlarla kenetlenmektir. B. Daveti omuzlamaya aday olanlar her türlü imtihana hazırlıklı olmalıdırlar. İlk vahiyin nasıl geldiğini bize öğreten rivayette dikkat çekici başka bir ayrıntı da Meli'in Allah Resulüne muamelesidir. İlk ayetler gayet normal bir şekilde Allah Resulünü ürkütmeden nazil olabilirdi. Ama Cebrail aleyhisselam bir hikmete binaen Allah Resulü'nü ilk önce sıktı, daha sonra da ondan yapamayacağı bir şeyi istedi. Oku dedi ve bunu üç defa tekrarladı. Elbette ki buradaki hikmeti naslarda net bir ifade görmeden kesin bir dille söylemek doğru olmaz. Ama bazı alimlerin olayla alakalı yaptıkları değerlendirmeler vahiyin bu şekilde gelmesi hususunda bize bazı ipuçları vermektedir. O ipuçları üzerinden hadisenin bu şekilde gerçekleşmiş olmasının hikmetlerini anlamaya çalışacağız. Olaydaki en belirgin hikmet, vahiy ile başlayacak olan sürecin zorluğuna işaret etmek ve Allah Resulü'nü buna hazırlamaktır. Gerçekten bundan sonra gerçekleşen vahiylerde de benzer hadiseler yaşanmış, nazil olan ayetler de karşılaşılacak zorlukları içeren mesajlardan oluşmuştur. Mesela, İlk vahyin hemen sonrasında nazil olan Müdessir Suresinin ilk ayetleri, davet görevinin içeriğinin temel taşlarını anlattıktan sonra sabır tavsiyesinde bulunmuştur. Rabbin için sabret. Çünkü bu sünnetullah'tır. Kim bu sancağı kaldırmayı istemiş, kim bu davayı bir adım daha ileri götürmeye azmetmişse, muhakkak imtihanlarla karşılaşmıştır. Ve... Onun azı sabır olmuştur. O yüzden Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. İnsanlar arasından karşılaştıkları sıkıntıları en çok olanlar Nebiler'dir. Sonra onlara en yakın olanlardır. Ahmet bin Hanbel Müsned Bu duruma doğrudan veya dolaylı olarak işaret eden birçok ayet de bulunmaktadır. Elif, Lam, Mim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 Asıl acı ve zor olan imtihanlar, Müslümanların bu dava için omuz omuza verdikleri kardeşlerinden geliyor. Onlar ki, aynı yolu bir ömür boyu yürüyeceklerinin sözünü verdikten sonra, ilk zorlukta yan çizenlerdir. İslam davası için her şeyi feda etmek gerekir söylemlerini dillerine dolayıp, fedakarlık zamanlarında ortalıkta görünmeyenlerdir. Bizim dilimizden konuşup güven kazandıktan sonra, bunu suistimal eden, Müslümanların hüsnü zanlarını boşa çıkartanlardır. İslami hareketi bir şirket gibi görüp, kar zamanlarında nem alanmayı, zarar edilen anlarda da ahkam kesmeyi ahlak haline getirenlerdir. İşte bunlar asıl imtihandır. İnsan ne kadar ağır olursa olsun, beklediği bir darbeyi sindirebilir, bu darbenin izlerini silebilir. O yüzden kafirlerden gelecek olan darbeler daha rahat atlatılır. Ama kişi aynı davaya omuz verdiği kardeşinden herhangi bir yanlış davranış beklemediğinden hazırlıksızdır. Ve bu darbe onu daha çok sarsar. Bu sebepten ötürü Allah subhanehu ve teâlâ peygamberine asıl düşman olarak münafıkları işaret etmiştir. İslam davetçisi olmayan aday fert, özellikle münafıklarla ilgili nasıl bir imtihanla karşılaşabileceğini Ayetlerin ışığında iyice öğrenmelidir. Allah Resulü zamanında münafıkların neler yaptığını ortaya koyan şu birkaç ayet bile meselenin ehemmiyetini göstermesi açısından yeterlidir. Allah, içinizden alıkoyanları ve yandaşlarına, bize katılın diyenleri gerçekten biliyor. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Gelseler de size karşı pek asistirler.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 Ey Yesrîpliler, Medineliler, artık sizin için durmanın sırası değil. Haydi, dönün. İçlerinden bir kısmıysa gerçekten evlerimiz emniyette değil diyerek peygamberden izin istiyordu. Oysa evleri tehlikede değildi. Sadece kaçmayı arzuluyorlardı. Bu sahneler ancak Allah'ın Sübhanehu ve Teala peygamberine yaptığı tavsiye ile aşılabilecek imtihanların bir parçasıdır. Resulüm sen şimdi sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. Buna iyice inanmış olanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesin. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdtır. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 34. sayısında yayınlanmıştır.